Selamun Aleyküm. Şimdi sevgili Kadişehir Bakara Suresi 92 ve 96'yı birlikte önce dinleyip sonra anlamaya çalışacağız inşallah. Evet hocamız okuyor. بينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميزاقكم ورفعنا فوقكم الطور قذوا ما آتيناكم بقوة واسمعون وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ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 Zihihi minel azabi en yu'ammer vallahu besirun bima ya'malun Evet sevgili kadişem, şimdi okuduğumuz ayet-i kerimlerinin halinde <gülüyor> وَلَقَدْ جَاءَكُمْ نُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ani ve dinliyoruz malum şimdi Andolsun Musa size açık mucizeler getirmişti de arkasından sizler nefislerinize zulmederek uzağı ilah edinmiştiniz Evet almıştık Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar dinledik, karşı geldik demişlerdi. İnkarları yüzünden uzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, Tevrat'a beslediğinizi iddia ettiğiniz imanınızın Evet bu iki ayet-i kerimede Rabbimiz İsrail oğullarından Allah'a kulluk edip ona ortak koşmayacaklarına doğru yolda olmalarına ilişkin kanıtlar olduklarına ilişkin kanıtlar getiren peygamberlere yani mucizeler getiren peygamberlere iman edeceklerini Allah'ın hükümlerini ve kanunlarına boyun eğeceklerini Özellikle kendi milletlerinden olan Hz. İsmail'e, onun soyundan gelen ve Hz. Muhammed'e inanacaklarına ve daha başka konulara ilişkin olarak söz almış. Bu konuda yine Bakara Suresi, 40. ayet-i kerimeye de bakabiliriz. Bu arada üzerlerine dağı kaldırmıştır. İsrail oğullarına Allah'ın kudretini göstererek tehdit yoluyla söz vermelerini veya sözlerinde durmalarını sağlama ya da genel olarak ıslah etme amacı taşıdığı rivayet edilen bu dağı kaldırma olayının bir mucize olduğu anlaşılmakla birlikte mahiyeti hakkında tefsirlerde çeşitli rivayetler, bilgiler mevcuttur. Bu konuda yine Bakara 63. ayet-i kerimede bakabiliriz. Hz. Musa'nın ikazlarına işittik ve isyan ettik şeklinde karşılık vermek veya bu anlama gelebilecek eylemlerde bulunmaları suretiyle inat ve isyanlarını sürdürmüşlerdir. Bu inkarları yüzünden kalpleri buzağı sevgisiyle dop doluydu anlamındaki ifade eden İsrailoğullarının asırlarca Mısır'da kalmalarının bir sonucu olarak Mısırlar gibi sığıra kutsallık atfetmeye başlamıştır. Başladıkları, yine Bakara 51, 54, 67, Araf 152, Taha 85 ve 96'da da her ne sebeple olursa olsun bu durumu inkar etmelerinin bir sonucu olduğu izah edilir. Medine Yahudileri, Biz sadece bir indirilene, bize indirilene inanırız diyorlardı. Oysa onların inanç tarihleri belirtildiği gibi bir sürü sapmalarla doktoruydu. Bu itibarla onların yanlış inançları kendilerine böyle çok kötü şeyler emrediyordu. Hz. Peygamberi ve Kur'an'ı reddetmeleri, kabul etmemeleri bu isyanları ve günahları yüzündendi Evet. Bu şekilde bir özetten sonra tefsir babından devam eden sonraki sayfadaki ayetleri birlikte okuyalım inşallah. Önce mealini sonra ondan çıkan tefsir ve yorumlara bakacağız. Evet. Bu ve bundan sonraki 1 2 Üç. Evet, 3 ayet-i birlikte değerlendirelim inşallah. De ki eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katındaki ahiret yurdu, cennet, diğer insanlar için değil de yalnız sizinse ve doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü temenni. Olsun, sen onların yaşamaya bütün insanlardan, hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür. Evet, Yahudiler... Ahiret yurdunda sadece kendilerinin mutlu olacaklarını ileri sürmelerine rağmen hakikatte insanlar içinde ahireti düşünmeden dünya hırsına en fazla kaplanların da onlar olduğu ifade edilmiştir ayet-i kerimede. Bu durum tecrübeyle de sabittir. Onun için ayette onlar insanların yaşamaya en düşkün olanıdır denilmiştir. Onları insanların yaşamaya en düşkün olarak bulursun diye ayette ekstra bir tecrübeye dayalı tecrübe ve denenmişliği ön plana çıkarılmış. İşte iddialarındaki bu samimiyetsizlik nedeniyle 95. ayette Yüce Allah onları zalimler diye nitelendirmiş. Yahudilerin dünya hırsına bu derece kapılmalarının temelinde iddia ettiklerinin aksine ahirete imanlarının zayıflığı bulunmaktadır. Esasen Yahudiliğin Hz. Musa'ya nispet edilen Tevrat'ı oluşturan 5 kitabından ahiret fikri son derece zayıf ve müpem bırakılmıştır. Nitekim Yahudiliğin buyruklarının Tevrat'ta yer alan bütün yaptırımları dünyevi iyileşmiştir. Teşvik ve sakındırmalar dünya hayatıyla ilgilidir. İyilik yapanlar için sıhhat, afiyet, bolluk, evlat çokluğu, düşmanlara karşı galibiyet ve hakimiyet. İsyan edenler için hastalık, kıtlık, mağlubiyet, esaret Tevrat'ta sık sık tekrar tekrarlanmıştır. Hazreti Musa'dan 7 asır sonra vuku, bulunan, vuku bulan Babil esareti sırasında ve İran kültürünün etkisiyle Yahudilikte ahiret inancı daha net bir şekilde oluşmaya başlamış. Zamanla Hristiyanlık ve İslamiyetin de etkisiyle bu inanç Yahudiliğin belli başlı itikat esaslarından biri haline gelmiştir. Bunda ikisi de İslam kültürü içinde yetişmiş olan Mısırlısı, Said bin Yusuf el-Feyyumi, Endülüslü Musa ibni Meymun isimli ilahiyatçıların büyük payları olmuştur. Aynı ayette dünyaya aşırı bağlılık konusunda Yahudilerle, müşrik, Araplar arasında bir paralellik kurulması ilgi çekicidir. Bakara, Ayet 105'te de gerçekten Yahudiler gibi cahiliye Arapları da putperestliğe özgü dini faaliyetleriyle uhrevi bir amaç gözetmeyip sağlık, afiyet, servet kazanmak, savaşlarda zafer elde etmek, heykek evlat sahibi olmak gibi dünyevi amaçlar güdülmeye başlamıştır. Bu da onların ahirete inanmalarının bir sonucuydu. Kur'an-ı Kerim'de de müşriklerin de Bağs, haşir, cennet, cehennem gibi ahiret halleriyle ilgili inançlar zayıflamıştır. Aksine birçok ayette onların ahireti inkar ettiği ettikleri bildirilir. Bu konuda En'am 29, Nahl 38 İsra 49 49'a yine onların yeniden dirilmeyi kabul etmedikleri masal olduklarını sanmaları Nemil 67 ve 68'de bildirilmiş cahiliye şiirinde de ahireti inkar eden ifadeler bulunmaktadır. Örnek olarak Şeddat bin Esve'de isnat eden bir kıtada İbni Kebeşe yani Hz. Muhammed beni yeniden diriltileceğimi söyleyerek mi korkutuyor denildikten sonra insan ruhu bir kuşa dönüşerek bedenden ayrıldıktan sonra yeniden canlanmanın imkansız olacağı savunulmuştur. Tarafenin ünlü muallakasında da ebedilikten söz edilemeyeceğine göre insan için yapılacak en iyi şeyin elde edileceğine elden geldiğince dünya zevklerinden yararlanmaya olduğunu belirtmiştir. Efendim, böylece bu ayetlerden Yahudilere ait bazı mühim noktaları tarihi geçmişiyle de çeşitli kitaplardan aktarılan tefsirlerde var olan bilgileri e, hatırlamaya çalıştık. Çünkü Kur'an'da söylenen şeyler gerçeğin ta kendisidir. Yahudilerin dünyaya hayatına çok düşkün olduğu mücerrep günlük her dönemin hayatından da örneklerle gösterilebilir ve bunların ahirete ait düşüncelerinin çok zayıf olduğu ya da tamamen kaldırılmış olduğu inançlarından Efendim bunların kaldırılmış olduğunu görüyoruz. birleşmiş bir din algısı, din anlayışı zaman zaman insanlara kontrolsüz ve zulme varan davranışları sevgilemesinin yolunu açtığını da biliyoruz. Efendim bugünkü tefsir dersimizde birlikte böylece hem mal hem de tefsirleri yorumlamaya, anlamaya çalıştık. Cenab-ı Hak bundan bereket hasıl eylesin sevgili kardeşlerim. I so. don't